Mürciye'nin Tarihsel Süreci Perhat Cura Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a salat ve selam, kendisinden sonra Nebi'yi gelmeyecek olan Muhammed'in, âli'nin ve ashabının üzerine olsun. Geçen yazımızda mürciye'nin tanımını ve bir taifeyi tanıtırken dikkat edilmesi gereken noktaları anlatmıştık. Özellikle mürciye fırkasıyla alakalı birçok tanım yapıldığını Herkesin kendi bakış açısıyla hareket ettiğini ama bizim için asıl olanın Ehl-i Sünnet'in yaptığı tanım olduğunu söylemiştik. Ehl-i Sünnet, mürciyeyi ameli imandan ayıran taife olarak tanımlamıştır. Mürciyenin ortaya çıkışı ve gelişim süreci Mürciyenin nasıl ortaya çıktığı ve geliştiğiyle alakalı iki farklı görüş vardır. İlk önce elimizden geldiği kadarıyla doğru olduğuna inandığımız şekilde süreci anlatacağız. Daha sonra da çeşitli saptırmalarla oluşturulan ikinci tarihsel sürecin eksikliklerini ve yanlışlarını belirtmeye çalışacağız. Mürciye iki aşamadan müteşekkildir. Mürciyetül Ula Birinci mürciye olarak adlandırdığımız bu zaman dilimi İslam topraklarına bir daha kapanmayacak yaralar açan, Osman'ın radıyallahu anh şehadetiyle başlayan süreci kapsamaktadır. Bu süreçte sahabeler birbirleriyle savaştılar ve birbirlerinin kanlarını döktüler. Düşmanlıklar çoğaldı, insanlar sınıflara ayrıldılar ve kendi aralarında Ali mi Osman'ın kanının yerde kalmaması için özellikle ısrar edenler mi haklıdır diye tartışmaya başladılar. Bazı tarih kitaplarında geçtiği şekliyle Muaviye, Aliye radıyallahu anhum Osman'ın katillerini bul ve bize teslim et. Eğer bunu yapmazsan senin de bu işte parmağın olduğuna inanacağız." demeye başladı. Ali radıyallahu anhsa ortamın kargaşası dinmeden sağlıklı bir tahkikat yapılamayacağını söyledi ve zaman istedi. Ancak kanla başlayan bu süreç aynı şekilde devam etti. Daha sonra bu tarih aralığındaki failleri değerlendirenler şu ikilemde kaldılar. Birbirine kılıç çeken bu taifeler, bizzat Allah'ın övdüğü ve teskiye ettiği, peygamberin dost tuttuğu kimseler ama aynı zamanda en büyük günahlardan birisi olan katli gerçekleştirmiş ve birbirlerini öldürmüş kimseler. Bunları dost mu, düşman mı edineceğiz? İşte tam bu noktada, mürce'etül ula dediğimiz aşamayı temsil eden düşünce ortaya çıktı. Bu kimselerin faziletleri nas da sabittir? Aynı şekilde amellerinin kötülüğü de Nas'la sabittir. Öyleyse bunları ne övelim ne yerelim, ne dost tutalım ne de düşman edinelim, hükümlerini Allah'a erteleyelim. Peki bizler bu görüşe sahip Taife'nin mürciye diye adlandırıldığını nereden çıkardık? Bu hususla alakalı birkaç eserden getireceğimiz nakiller yapılan adlandırmanın doğruluğunu gösterecektir inşallah. Haricilere mensup bir kişi olan Salim'in, İczi 72 yılında yazdığı Esire isimli kitapta Mürci'e fırkasından bahsetmektedir. Olaylardan yaklaşık 40 yıl sonra yazılan bu kitapta şu ibarelere yer verilmektedir. Bilmediğimiz konularda konuşmayız. Ali'nin ve Muaviye'nin hükümlerini de Allah'a erteleriz. Salim Mürci'enin ortaya koyduğu bu düşüncenin derinlerini de şöylesine adamıştır. İnsanlardan bir kısım beyinsizler ''Yönelmekte oldukları kıbrelerinden onları çeviren nedir?'' diyecekler. ''De ki, doğuda, batıda Allah'ındır. O dilediğini doğru yola iletir.'' Bakara Suresi 142. Ayet Firavun, ''Öyleyse önceki milletlerin hali ne olacak?'' dedi. Musa, ''Onlar hakkında bilgi Rabbimin yanında bir kitapta bulunur. Rabbim ne yanılır ne de unutur.'' dedi. Taha Suresi 51 ve 52. Ayetler Bu, itiraz edilecek herhangi bir şey ya bütün davetçilerin önlerine sürülen bir şüphedir. Duygusallıkla kendi tebaasını kontrol altında tutmak isteyen tağutların silahlarındandır. Bu, her asırda var olan ve Allah'ın subhanehu ve teâlâ Firavun'un dininden haber verdiği bir gerçektir. Muhammed bin Abdülvahab Rahimehullah, Firavun'un bu şüphesine Firavun'un hücceti adını takmıştır. Mürciyenin bu ayetlerden çıkardığı denil şudur. Hem Allah'ın subhanehu ve teâlâ umumi emrinden hem de O'nun peygamberinin söyleminden anladığımız geçmiş ümmetlerin günahlarının veya sevaplarının bizi ilgilendirmediği ve onların hesabını Allah'a bırakmanın gerekli olduğudur. Ali'nin radıyallahu anh torunlarından Hasan bin Muhammed bin Ali Kitabul İcra isimli bir eser kaleme almış ve orada mürciheden bahsetmiştir. Kendisinin bulunduğu bir ortamda insanlar Ali ve Muaviye radıyallahu anhum hakkında konuştuklarında o susmuş ve sonrasında şöyle demiştir: Biz bu konuda konuşmayız. Ne onları dost edinir ne de onlara düşmanlık besleriz. Hükümlerini Allah'a erteleriz. Sonra da bu düşüncelerini kitaplaştırmıştır. En büyük tepki ise babası Muhammed'den Rahimehullah almıştır. Babası ona sen nasıl dedeni dost edinmezsin diye direkt kızmış ve onu kınamıştır. İbni Hacer Rahimehullah, mürciyenin bu aşamasıyla alakalı şöyle demektedir. Bu aşamadaki düşünceye sahip olan mürciyenin ehli sünnetin ayıpladığı amel imandan değildir görüşünü öne süren Mürciye'ne bir alakası yoktur. Taberi-i Rahimehullah şu şekilde naklediyor. Sufyan bin Uyeyne'ye irca nedir diye soruldu. O da şöyle cevapladı. Muaviye ve Ali'nin emrini Allah'a erteleyen, onların hakkında konuşmayan gelmiş geçmiş bir kavimdir. Günümüzde ise irca, iman, amelsiz sözdür diyenlerdir. Onlarla beraber oturmayın, beraber yiyip içmeyin, onlarla namaz kılmayın, onların namazını kıldırmayın. Taberi bunu aktardıktan sonra mürciyenin bu iki bölüme de hamledileceğini ama o zamanda ameli imandan ayıranlar için kullanılacağını söylemiştir. Bu ibareler bize sahabeler arasında yaşanan fitnelere bakış açısı sonrasında ortaya çıkan görüşün mürciyenin ilk aşamasını oluşturduğunu göstermektedir. Asıl tehlike olan mürciyenin ikinci aşamasıdır. İnşallah diğer yazımızda da o kısımdan bahsedeceğiz. Davamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a, Hamd etmektir. Bu yazı Temhit Dergisinin 38. sayısında yayınlanmıştır.